birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları efendimize yönelteceğiz. Evvel alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan odur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle ona hamdolsun. <gülüyor> Selatü selam Allah'ın nebisinin, resulünün üzerine olsun. Resulullah efendimizin ehlibeytinin ve üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıfınız? Misiniz? Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah zevceler. Efendim, efendim Siirt'ten Zeynep Aydın Deccal hakkında bize bilgi verebilir mi hocamız demiş efendim. Auuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam aleyke ya seyyidel evlin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i vel merselin ve ila cem'il veliyayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Deccal hakkında bilgi verebilir misiniz? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam Bütün peygamberler kendi ümmetlerini <gülüyor> Deccal'ın fitnesinden, şerrinden sakındırmışlardır. Deccal deyince onu böyle bir varlık olarak anlamak doğru değil, manevi bir bu varlık olarak anlamak doğrudur. <gülüyor> Her ne ki bizi Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa, o decalın işidir. Decalın davetidir. Her şeyle, herkesle bütün araçları kullanıp davet eder. Mesela, şu anda nasıl onu anlamamız gerekir? Televizyonla davet eder, internetle davet eder, kitapla davet eder, filmlerle davet eder, dizilerle davet eder. Nasıl davet ediyor? Eğer orada Allah'ın emrine ters bir şey varsa, o Allah'ın emrine ters olan şeyi doğruymuş gibi gösteriyorsa, Doğalmış, normalmiş gibi gösteriyorsa Bilelim ki orada decalın parmağı var Kendisi yok, işi var ortada Elbette ki kendisi de vardır Kendisi vardır ama Asıl bizim gördüğümüz kendisi değil, işidir, işini görüyoruz Onun Bize muamelesini görüyoruz haktan başka tarafa davetini görüyoruz Küfre davet eder, şirke davet eder, günaha davet eder, yanlışa davet eder Zulme davet eder, dünyayı sevmeye davet eder, dünyaya sahip olmaya davet eder. Allah'tan başka neye davet ediyorsa bilelim ki, orada şeytanın, orada iblisin, orada decalın parmağı vardır. Hepsi işbirliği harindedir. harındadır. İşi beraber yapıyorlar. Yani bir tarafta Allah'a davet vardır, Allah'ın peygamberleri Allah'a davet eder. Bununla beraber iblis'te, de, decalda aynı şekilde cehenneme davet eder, zulmete davet eder, karanlığa davet eder, küfre, şirke, nifaka, münafıklığa davet eder, zulme davet eder. Onu güzel gösterir, süslü gösterir ona, dünyaya davet eder. <gülüyor> Böyle anlayınca, böyle bakınca nerede onun parmağı var, nerede onun fikri var, düşüncesi var, hemen anlaşılır. Çünkü mü'min feraset sahibidir. Ferasetiyle bakınca orada Allah'tan başka tarafa bir davetin olduğunu hemen anlar. Bu hemen basiret kesilir. Oraya dikkat eder. Şeytana aynı zamanda Deccal'a taviz vermez. Ona uymaz, peşinden gitmez. <gülüyor> Eğer anlamazsa peşinden gider. Mesela bir örnek vereyim. Basit bir örnek. Televizyonda diziler var. Dizileri seyredince bizi küfre davet ettiğini, şirke davet ettiğini, dünyaya davet ettiğini, yanlışa, günaha davet ettiğini bununla beraber yanlışı Normalmış gibi karşılamaya davet ettiğini hemen anlarız. Onun için bir ailede huzursuzluk, rahatsızlık varsa söylüyoruz onlara böyle dini kanallardan başka diğer kanalları bir 10 günlüğüne kapatalım. Allah'a davet eden kanalları izleyelim. 10 gün sonra göreceğiz ki evimizde şeytanlar yok. Melekler var muhabbet var. Ama sürekli onları davet ettiği için bir beşer olarak istesek de istemesek de ona bulanıyoruz. Neyi öyle normalmiş gibi gösterir? Dedikoduyu, iftirayı, evet, yanlışları, <gülüyor> Allah'ın emrine karşı gelmeyi, aşık saçıklığı, hatta böyle daha bir modern daha bir iyiymiş gibi evet gösterir ki bunun Allah'ın emrine ters olduğunu mümin hemen anlar. Bunu yapanların böyle sıradan bir niyetle yapmadığını hemen anlar ve anlamalıdır. Bu bir projeyle yapılmış. Yani öyle bir projeyle yapılmış ki mümin bile onu seyrederken onun farkına varmıyor. Kapılıyor ona, evet, izliyor. Hatta bir dahaki hafta ya da ertesi gün onu bekliyor, izlemek için. Evet Bir de bakar ki gönlü bozulmuş, dağan olmuş, başka bir yere gitmiş, başka şeylerle meşguldür. Bakışı değişmiş. Öyle ki artık Allah'a göre bakamıyor. Burada bir kul olduğunu, kulluk yapması gerektiğini, kazanması gerektiğini unutuyor. Sanki doğru onların yaşadığı ya da anlattığıymış gibi öyle bir zana kapılıyor. Yavaş yavaş farkında olmadan kulluğunu kaybediyor, yavaş yavaş imarını kaybediyor. Haberi yok işte. Deccal'ın, iblisin böyle faaliyetleri var. Bunun içinde müminin mutlaka ayık olması gerekir. Ben kısaca böyle izah etmiş olayım. Bir tarafta peygamberler var, peygamber varisleri var. Allah'a davet edenler var. Bir yandan da tam başka tarafa, ters tarafa davet edenler var. Neyle, nasıl, ne şekilde davet ederse etsin, eğer Allah'tan başka tarafa davet ediyorsa orada Deccal'ın işi var, fiili var, tuzağı var. İblisle beraber işbirliği yapmış ve davet ediyor. Evet. Efendim Gaziantep'ten Mehmet Özbey'i tağut nedir? Maide 44. ayette geçen buyurur Rabbimiz. Allah'ın hükmüyle hükümet meseler onlar kafirlerin ta kendisidir. Allah'ın hükümetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Bu durumda bu ayete göre Türkiye kafir mi sayılır? Evet. <gülüyor> tağut demek haktan başka demektir. Haktan gayri ne varsa tağuttur. Tağut şeytottan'ın verdiği ihvadır, zandır. Hak'tan başka ne varsa evet o tağuttur, o şeytanın davetidir, Şeytanın verdiği vesvesedir, bunun zannıydır. Allah'ın emriyle, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir buyurdu Allah ayet-i kerimede. Memleket kafir olmaz. İnsan kâfir olur. O memlekette yaşayanlar kâfir olur. Bu memlekette yaşayanlar mümin ve müslümandır. Neden? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedikleri için. Ayetler memlekete ilmemiş, memleketin başındakilerine ilmemiş, memleketi idare edenlere ilmemiş. Kime ilmiş? Her bir kula tek tek. Her bir kula, her bir ayet tek tek ilmiştir. Her bir kul mutlaka hayatı boyunca bütün Kur'an'la mutlaka muhatap olur. Yaratan öyle hükmetmiş. Ona indirdiği kitap da mutlaka ona hükmediyor. Ona emrediyor. Onu davet ediyor. Onu nehyediyor. Her bir kul bir kainat, bir alem, bir memlekettir. Vücut ülkesi. Vücudu kendisine teslim edilmiş bir ülke. Gönlü kendisine teslim edilmiş bir ale, Allah'ın tecelli ettiği bir ale. Bu durumda insan kendine, kendi kendisine Allah'ın hükmüyle hükmetmezse ne olur? Kafir olur. Allah'ın hükmüyle kendine hükmetmeyen insanların bulunduğu bir memlekette ne olmuş olur? Dolayısıyla Allah'ın hükmü orada geçmediği için... Kafir bir memleket olur. Ama bu memleket mümin ve müslüman. Öyle söylenemez. Herkesin kendine bakması gerekir. Kendine. Ben kendime, gönlüme, aklıma, bedenime, işlerime, amelime Allah'ın hükmüyle hükmediyor muyum? Benim bu varlığım Allah'ın hükmünde midir? Değilse, evet kafir örtmek demektir. Kafir, yok saymak demektir. İnkar etmek demektir. Yalan saymak demektir. Biz kendimizde, kendi gönlümüzde, üzerimizde Allah'ın emrini yok sayıyor muyuz, saymıyor muyuz? İnkar ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Allah'ın hükmüyle mi hükmediyoruz? Yoksa aklımızla mı hükmediyoruz? Yoksa insanların söylediğine göre mi hükmediyoruz? Yoksa şeytanın verdiği vesileyle mi kendimize hükmediyoruz? Hayatı yaşıyoruz yani. Hayati nasıl yaşıyorsak, Kendimiz hakkında verdiğimiz hüküm de O'dur. Eğer verdiğimiz hüküm Allah'ın hükmü değilse, Resulünün hükmü değil, yaptığı değilse, bu durumda Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmemiş, aynı zamanda karanlıkta kalmış, kendimizi haktan örtmüş, kafir olmuşuz demektir. Ayetler her bir kura tek tekilmiş. Yoksa bu ayet Yahudi'ye söylüyor, bu Hristiyanlara söylüyor. Bu da işte memleketin başındakilerine söylüyor. Bu da idarecilere söylüyor. Demek bizi kurtarmaz. Allah bana bir şey söylemedi demek. Olur ki bu küfürdür. Asıl küfür de budur. Allah bize söylüyor. Her bir kura tek tek söylüyor. Her bir kur kendine bakmalıdır. Kendine Allah'ın hükmüyle hükmediyor mu etmiyor mu? Eğer gönlüne Allah'ın hükmüyle hükmederse orada Allah'tan başka bir şey olmaması gerekir. Allah'ın sevgisinin en Allah'ın sevgisinin en önde her şeyin önünde ve üzerinde olmalıdır. Allah'a itaat, Rabbini zikir, Rabbini hamd, Rabbini tesbih, Rabbini tekbir, evet, her şeyin önünde ve üzerinde olmalıdır. Rabbin'e karşı muhabbet, karşıyet, edep, her şeyin önünde ve üzerinde olmalıdır. Eğer bir gönül böyle değilse, bu durumda o kendine, kendi gönlüne Allah'ın hükmüyle hükmetmemiştir. Kimi seviyorsa, kim onun için en öndeyse, kimi dinliyorsa, kime itaat ediyorsa, kimi ya da neyi istiyorsa oraya onu doldurmuş. Allah'ın hükmüyle hükmetmedi kendini. Aynı şekilde beden itibariyle de bu böyledir. Evet, her konuda öğrenirken, anlarken, bir şeyi yaparken, kazanırken, harcarken, Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa, gerekeni yapmıyorsa, Allah'ın hükmüyle hükmetmedi demektir. Evet, ayeti böyle anlamak lazım. Başkalarını ayetlerle hesaba çekmek kesinlikle yanlıştır. Bize düşen, bu ayeti Allah bana indirmiş, bunu bana söylüyor. Ben bu ayete göre neredeyim? Bu ayete iman etmiş miyim? Yoksa onu yok mu sayıyorum? Yoksa onu başkalarına ait mi görüyorum? Sanki bana söylememiş, söylenmemiş muamelesi mi yapıyorum Allah'ın ayetlerini? İster ayetler, peygambere söylesin, onu kendine almak, almak zorundasın. Sen de ona tabi olmuşsun, aynı zamanda o ayet sana söylüyor. Müjde varsa müjde, uyarı ikaz varsa uyarı ikaz. Bir ayet Firavun'a söylese, onu kendi üzerine almak zorundasın. Çünkü nefis tıpkı Firavun gibidir. Şeytana söylense gene öyle. Çünkü nefsimiz şeytanla işbirliği yapıyor. Hepsi sana söylüyor. Yahudiye söylese, yani ehli kitaba söylense, sen de ehli kitapsın, sana söylüyor. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Yok. Bana değil de işte şunu bu ayet bunlaradır, bu da şunlaradır, şu da şunlaradır. Zaten bir şey kalmıyor geriye. Sen de bir şey yapman gerekmez o zaman. Evet, bu ayet her bir kula tek tekilmiştir, kendine, gönlüne, aklına, nefsine, iradesine, varlığına, hayatına, işlerine Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsak orada hakkı örttüğümüz için o bölümde ne oldu? Küfür oldu, kafir oldu o bölümde. Ama bu arada memleketi idare edenler için de bu geçerlidir. Ama sadece memleketi idare eden değil, her idareci için de böyledir. Allah'a göre hükmetmek zorundadır. <gülüyor> Mesela kanun meselesi değil insana muamele ederken, nerede olursa olsun, insanın izzetine, şerefine, yakışır şekilde muamele ettiğinde, doğru yapmış olur. Allah'ın emrettiği gibi, rahmetle, muhabbetle, iyilikle, güzellikle, eğer muamele ettiyse, doğru yapmıştır. Yoksa ben kanunu uygularım, bu böyledir, bunu böyle yaparım demek, değildir. İnsan, nerede olursa olsun, Allah'ın hesabını yaptığında doğru yapar. Hangi işte olursa olsun, kanun ne olursa olsun o fark etmiyor. O Allah'ın hesabını yapıyorsa mutlaka doğru yapar, güzel yapar. Evet, onun için böyle kafir denmez. Böyle basit bir şekilde hesaptan kurtulmaya, yani Allah'ın ayetlerinden kurtulmaya, ne kimsenin gücü yeter ne de kurtulur. Sorumludur. Sorumluluğu atamaz. Hepimiz her bir ayetten tek tek sorumluyuz. Bize düşen evet başkalarının değil kendimizi hesaba çekmektir. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan <gülüyor> Necdet Zencirli. Selamünaleyküm. <gülüyor> Hocamı çok seviyorum. Hocama sorum. Hocamı niye bu kadar çok seviyorum? Ellerinden öperim. Herkese selam. Demişim. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Niye seviyoruz? Aynada kendini görüyor da ondan. Bunun başka bir izahı yoktur. Bu böyledir. İç alemi o güzelliğe sahip olduğu için İç alem o güzelliğe sahip olunca kendini görüyor. Kendi güzelliğini görüyor. Bununla beraber neden böyle o sevgi, o muhabbet dışarı taşıyor? Bunu üzerinde tadıyor. Dışarı çıksın diye. İç alem dışarı çıksın diye. Üzerindeki perdeler kalksın, aralansın diyedir. O muhabbet ondan dolayıdır. Allah bizi birbirimizi sevmeyi ihsan etsin, ikram etsin. Kendi güzelliğimizi görmeyi ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Efendim Sirtan Muhammed Ehli Sünnet Ehli Sünni inancına göre Şiaya nasıl bakmamız gerekir? Ne Ehli Sünnet dindir ne de Şia bir dindir. Ne de Alevilik bir dindir. Allah bu ümmete Müslüman ismini vermiştir. Mümin ismini vermiştir. Müminler, Müslümanlar ismini vermiştir. Yoksa mezhep, din değildir. Öyle bir taraf sanki tam doğrudur da, öteki taraf da tam yanlıştır. Bu, bu yanlış bir şey. Üstünlük takvaydadır. Allah öyle buyurdu. Takvayla. Kim Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor ve gereğini yerine getirmeye çalışıyorsa o üstündür. O öndedir. O Allah'a yakındır. Böyle ayrım yapmak, ayrı ayrı görmek doğru değildir. Onun için ısrarla ne diyoruz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Mümin kardeşimiz, Müslüman kardeşimizdir. Sünniler için Aleviler Şiiler böyle olmalıdır. La ilahe Muhammedun Resul'a diyor mu? Diyor. Allah'ın indirdiğine iman ediyor mu? Ediyor. İçindekilerine iman ediyor mu? Ediyor. Bırak yüz bin yanlışı olsun. Bu kadar birlik yeter. Bu kadar kardeşlik yeter. Ona kardeşi olarak bakması gerekir. <gülüyor> Aynı şey Şiiler için, Aleviler için ya da başka bir mezheptekiler için geçerlidir. Onlar da Diğerlerine bakarken öyle bakmalıdır. Allah müminler kardeştir demedi mi? Dedi. Kimi mümin olarak kabul ediyor? Müslüman olarak kabul ediyor? İman etmiş olarak kabul ediyor? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip, Resulüne indirdiğine iman edenleri mümin ve Müslüman olarak kabul ediyor. Kamil olmayabilir. Zerre kadar imanı varsa da o ona mümin demen lazım. Müslüman demen lazım. Ona bu benim kardeşimdir demen lazım. Demezsen ne olur? Demezsen tefrika yapmış olursun. Demezsen bu ayrımla, bu tefrika ile beraber araya kin ve nefret tohumunu farkında olmadan ekmiş olursun. Ayırdın ya bir kere. Tefrika ayırmak demektir. Bir tutman gerekir. Tevhid olması gerekir. Eğer tevhid olmazsa, tevhidi olmayanın imani olmaz. Tevhid, vahdet, birlik. Eğer biri la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyorsa, bu durumda senin onunla bir olman lazım, aynı olman lazım, kardeş olman lazım. Tevhidi bozduğunda senin tevhidin bozulur. Senin imanın bozulur. İmanın. Allah'tan haşyet duymak gerekir. Haşyet, edep, muhabbet birdir. İmandır bu. Bu üçü bir aradadır. İmanda, müminde bu üçü bir aradadır. Hem seviyor, hem Allah'tan haşyet duyuyor, hem Allah'a karşı edeplidir. Bir kul, imani olan bir kul, Allah adına hüküm veremez. Allah adına kulları hakkında hüküm veremez. Eğer veriyorsa, bilelim ki onun imanı yoktur. Allah'a karşı haşiyeti yok, edebi yok, muhabbeti yoktur. Takridi bir imanla iman etmiş, onun için öyle pervasızca konuşabiliyor. Hiç kimse kimin Allah'a daha yakın olduğunu bilemez. Anlayamaz onu. Allah'a yakınlık önce imanladır. O aşkla, o muhabbetle, o haşiyetle, o edepledir. Buna beraber, Amel oyu çoğaltır, büyütür, kemale erdirir. Ameller. Hiç kimsenin ameline bakıp hüküm veremezsin. Sen kalbini açıp baktın mı? Hayır. Onu bilemezsin. Yani elbisesine bakıp, şekline, şemarına bakıp, işine bakıp hüküm veremezsin. Bu hüküm Allah'a aittir. Bir tek onu Allah biliyor çünkü. <gülüyor> Aynı şekilde o ben müminim ve müslümanım diyorsa sen onu öyle kabul etmen gerekir, kardeş olarak kabul etmen gerekir. Kabul etmen yetmez, kardeşini bir de sevmen gerekir, ona yardım etmen gerekir. Bir şey biliyorsan öğretmen gerekir. Hakkı ortaya koyman gerekir, tercih onundur. Sen dost doğru olduğunu nereden biliyorsun? Yani isminin ehl sünnet olmasıyla sen ehl sünnet mi oluyorsun? ehl sünnet ne demek? Resulullah Efendimiz'e tabi olan. Peki onlar kime tabi oluyor? Onların peygamberi başkan ya Bu bakış yanlış bakış. Bu görüş yanlış görüş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler hangi meşrepten, hangi mezhepten, hangi tarikatten, hangi cemaatten olursa olsun onlar bizim kardeşimiz, biz bir ve beraberiz. Biz onun imanını seviyoruz. Allah'ı sevmesini seviyoruz. Peygamberi sevmesini seviyoruz. Rabbim Allah'tır demesini seviyoruz. Bizim işimiz onları hesaba çekmekte değildir. Yaptığı hayri, yaptığı ibadeti, yaptığı secdeyi seviyoruz. Rabbini dinlemelerini seviyoruz. Rabbini istemelerini seviyoruz. Hesabi de bize ait değil. Bana düşen güle bakmaktır, dikene değil. Onun güzelliğine bakmaktır. Yanlışına, eksi yine değil. Eğer böyle yapmazsak Allah'a ters düşersin. Allah adına hüküm verir, hesabını görür, bu yanlışladır deriz. Ya Allah'a yakın ise, ya O'nun yaptığı doğruysa, nereden biliyorsun? Allah'a ters düşme, Rabbine ters düşme. Bilmiyorsun. Yani Şia deyince, Alevi deyince ya da Ehli Sünnet deyince hepsi bir midir? Hepsi ayrı ayrıdır. Her bir insan bir alem. Orada yanlış yapanlar da vardır, doğru yapanlar da vardır. Gerçekten hakta olup hakka koşanlar vardır her yerde, her mezhepte, her meşrepte. Ama ters tarafa gidip ters tarafa davet edenler de vardır. Böyle toptan ne bir mezhebi, ne bir tarikati, ne bir cemaati alıp çöpe atamaz. Hesap böyle yapılmaz. Bu hesabı Allah yapıyor. Bu bizim işimiz değil. Kendimizi ateşe atıyoruz. Kendimizi daha doğrusu Allah'ın gazabına atıyoruz. Allah adına, Allah'ın kuli hakkında hüküm verip, yanlış yapıyor, doğru yapıyor, küfürdedir, şirktedir diyoruz. Doğru, yanlış. Bu bir felaket. Bu dehşet bir felaket. Evet, müminler kardeştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Onları seviyoruz. Elimizden geldikçe, şey, geldiği kadarıyla yardım ediyoruz. Rabbimizin hükmüne de karışmıyoruz. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin hükmüne müdahale etmiyoruz. Biz onun adına karar vermiyoruz. Öyle buyurdu resul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Miraç'tan döndükten sonra ümmeti için aldığı müjdedir. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer dedi. Bitti. Bir sürü yanlış olabilir, olur. Vardır. Kimin yanlışı yoktur? Kim kendini garantide görebiliyor? Yanlışı olmayan bir beşer var mıdır? Bir insan var mıdır? Peygamberler de buna dahildir. Hepimizin yanlışı var. Hepimizin eksiliği var. kusuru var. Eğer kul İnsanın, kardeşinin, müminin, insanların aybını örterse, günahını örterse <gülüyor> Allah da onun günahını örter. Açığa çıkarırsa Allah da onun günahını, yanlışını açığa çıkarır. Bize düşen birbirimizi örtmektir. Bize düşen evet, bu alemde cennete koşarken, Allah'a firar ederken birbirimize sarılmaktır. Sarılıp birbirimize yardım etmektir. Birbirimizi küfürle itham etmek değildir. Birbirimizi eleştirmek değildir, çekiştirmek değildir, yermek değildir, tenkit etmek değildir. Bize düşen kardeşliği, birliği, beraberliği sağlamaya çalışmaktır. Kardeşliğe davet etmektir. Tefrikaya değil, düşmanlığa değil. Eğer tefrikaya, düşmanlığa davet edersek, İblise yardım etmiş oluruz. Şeytana yardım etmiş oluruz. Ama birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet edersek, bu ümmet için Resulullah Efendimiz'e yardım etmiş oluruz. Destek olmuş oluruz. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'den yardımı alır, şefaati alır, destekyi alır. Allah'tan da yardımı alırız. Yoksa kaybederiz. Evet, bu kadar yeter olsun. Efendim Mardin'den bir izlenimiz Efendim sizi çok seviyorum. Rabbim kendine layık kul, Resulüne layık ümmet size layık derviş eylesin inşallah. Rabbim işinizi kolaylaştırsın, maddi manevi sıkıntılarınızı kaldırır. Şifa ihsan ikram eyler inşallah. Sizi canlı görmeyi de çok istiyorum. <gülüyor> i̇nşallah Rabbim nasip eder. Bana huzur veriyorsunuz. Sizi dinlerken hüzünleniyorum. Rabbim sizi örnek alarak yaşamayı nasip etsin. Rabbim sizi korusun inşallah. Bazen yaşadığımız duyguları dile getiremiyoruz. Bana çok güzel duygular tattırdınız. Vesile oldunuz. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Hamdolsun. Bize düşen birbirimize güzel duygular yaşatmaktır. Daha doğrusu dertleşmektir yani. Dertleşmek. Nasıl dertleşiyoruz? <gülüyor> Hepimiz... Rabbimizden ayrılıp gelmişiz. Rabbim, Rabbimizden. Nefektu min ruhi Ben ona ruhumdan nefettim. Ondan ayrılmış bu. Ona aşık. Bize düşen nasıl döneriz? Dönüşümüz nasıl olmalıdır? Rabbimiz bizi nasıl davet ediyor? Bu davete nasıl icabet edeceğiz? Hepiniz Allah'a firar edin dedik. Nasıl firar edeceğiz Rabbimize? Nelerden firar etmemiz gerekir? Evet. Bunun için de ne buyurdu? Hepiniz hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hep beraber Allah'ın ipine sarılıp birbirimize yardımcı olmamız lazım. Destek olmamız lazım. Ümmet olarak, ümmet. Bütün insanlık Resulullah Efendimiz'in ümmetidir. Davete icabet eden ümmeti, etmeyen ümmeti. Davete icabet edenler hep beraber Allah'ın ipine sarılmalıdır. Tefrika yapmamalıdır, ayrım yapmamalıdır. Davete icabet etmeyenleri de davete icabet etsinler diye davet etmemiz gerekir. Yapmamız gereken şey budur. Onun için birbirimize muhabbet olmamız lazım. Birbirimize aşk olmamız lazım. Birbirimize rahmet olmamız lazım. Nimet olmamız lazım. Dolayısıyla cennet olmamız lazım. Böyle olanlar kazanır. Böyle yapanlar kazanır bunun farkına varanlar kazanır. Doğruyu bilenler mutlaka onların doğru yapma imkanı vardır. Doğru yapmasalar da. Ama doğruyu bilmeyenler hiçbir zaman doğru yapma imkanları olmaz. Eğer biri <gülüyor> imanı bilmiyor, imanı anlamamışsa İslami anlamamışsa hiçbir zaman iman etmesi mümkün değildir. Hiçbir zaman İslam'a girmesi, Allah'a teslim olması mümkün değildir. Çünkü onu bilmiyor. En kötüsü iman etmemiş ama iman ettiğini zannediyorsa. En kötüsü buydu. O hiçbir zaman idam, iman edemez. Çünkü bilmiyor. İmanının olduğunu zannediyor. İmanın inanmak olduğunu zannetmiş. Ama eğer bilse ki Allah ve Resulü'nün her şeyden çok, canından çok sevmediği şey iman etmiş olmaz. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu bunu anlarsa, bunu kabul ederse, eğer sevmiyorsa, bu sevgiyi kazanmak için çabasını, gayretini sarf eder. Mutlaka Allah her bir kuruna bir şekilde davetini ulaştırır ve davet eder. Mesele, evet, davet ederken ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle. Yapmamız gereken şey budur, en güzel sözü söylemek lazım, en güzel söz Allah'ın kelamıdır. Evet. Rabbinin yoluna hikmetle davet et, Allah'ın muradını anlatarak davet et. Allah'ın muradını bilmiyorsan, hikmeti bilmiyorsan sen bu daveti yapamazsın. Bu durumda senin hikmet ehliyle beraber olup onlarla beraber davet etmen lazım. Herkes kendi kafasına göre davet etmeye kalkışırsa, davet edilenler nereye gideceğini şaşırır. Bu durumda onları şaşırtanlar davet edenlermiş. Onlar şaşırıyor. Herkes bir taraftan davet edince, sadece bir gürültü geliyor. O diyor bize gel, o diyor bize gel. olmadı ya. Eğer hikmeti bilmiyor, Allah'ın muradını bilmiyorsan, sen nereye davet ediyorsun, kime davet ediyorsun? Allah'a davet etmek yerine farkında olmadan kendine davet ediyorsun. Bununla beraber davet edilmesi gerekeni de yoldan Ali koydun. Allah'tan Ali koydun. Konuşmakla. Allah kıyamet günü sana sorarsa kim sana dedi böyle davet et? Nereden biliyorsun bunu? Biliyor musun? Yok. İki kelime öğrenmiş, iki kitap okumuş ya da ya da internetten bakmış. Ben görüb biliyorum bu böyledir. Bilmek o değildir. Bilmek o değildir. Bilmek Allah'ı bilmektir. Bilgi bize Allah'ı tanıtmaz. Allah'ı bize tanıtacak olan imanımızdır, aşıktır. Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Senin bu aşkı kazanman gerekir. Allah'ın sevgisine layık olman gerekir ki Allah da kendini sana tanıtsın. Hikmeti gönlüne indirsin. Allah kime hikmet vermişse evet pek büyük pek çok hayır vermiştir dedi. Allah hikmeti veriyormuş. Hikmet bilgi değildir. Hikmet Allah'ın muradını bilmektir. Allah'ın muradını bilebilmek için de Allah'ı bilmek lazım. Allah'ın kendini okura tanıtmış olması gerekir yani. Evet. Efendim Adıyaman'dan Melek Demirkol, selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Bir insan birini üzüyorsa bu o kişinin nefsinden midir yoksa Allah imtihan mı ediyor o kişiyle o kişiyle demiş Allah razı olsun Allah razı olsun ikisi beraberdir biri birini üzüyorsa imtihan midir yoksa o kişinin yanlışından midir? Üzen yanlış yapmıştır. Üzülen imtihandadır. Allah'ın muamelesiyle aynı zamanda muhataptır. Allah o anda ondan bir şey istiyor. Neyi istiyor? Güzel yapmasını. Ya da sabretmesini. En azından sabretmesini. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Bu bir imtihan çünkü. Yok sadece bu karşıdaki yaptığı dediğinde Allah ne yapıyor? Allah'ın muamelesini yok saydık, Allah'ın sabretlemesini yok saydık, bu durumda kaybetmiş oluruz. Evet, karşıdaki yanlış, karşıdakine aittir. O da imtihanda. Ama imtihanı kaybetti. Biz de onun yaptığı gibi ona muamele edersek, biz de imtihanı kaybettik demektir. Peki bizim ne yapmamız lazım? Bizim güzel yapmamız lazım. Ya sabretmemiz lazım, ya da üstüne bir de iyilikle, güzellikle muamele etmemiz lazım. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kötülüğe karşı iyilik yapıyor, güzellik yapıyor. Ya da güzellikle o kötülüğü, o yanlışı bertaraf etmeye çalışıyor. Bizi üzdüyse, bize düşen ona ne demektir, ne söylemektir? Seni seviyorum. Seni Allah için kardeşim olarak seviyorum. Mümin kardeşim olarak seviyorum. Eğer bir yanlış yaptımsa özür diliyorum. Farkında olmadan, elimde olmadan bir yanlış yaptımsa evet, özür diliyorum. Deme büyüklüğünü göstermek lazım. Bizim derdimiz var. Allah ile bir derdimiz var. Eğer biz de onun yaptığı gibi yaparsak Allah bize sen güzel yaptın der mi? Hayır. Sabredersek güzel yaptın der. Ben seninle beraberim, ben seni seviyorum der. Vadi var. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Yok, sabredemedik. İtiraz ettik, isyan ettik, feryat ettik. Ya da yanlış yaptık o arada. Kaybettik. Allah'ın beraberliğini kaybettik, sevgisini kaybettik. Ama eğer sabırla ya da güzellikle, iyilikle muamele edersek, hem biz kazanırız, karşımızdakini de kazandırırız. Neyi kazandırıyoruz? Önce ona insan olmayı halımızla göstermiş oluyoruz. Böyle de olabilir insan. Hatta insan böyle olmalıdır deyip halımızla ona göstermiş oluyoruz. Onun da tövbe etmesine, onun da güzelliği görmesine, üzerindeki güzelliği sevmesine vesile olmuş oluruz. Evet. Efendim İstanbul'dan bizlerimiz bir çocuğun hangi anne ve babadan olacağı mutlak bir kader midir? Bir de demiş kızımın eşi cinlerle uğraşıyor. Kızım bu çocuktan boşanmak istiyor demiş efendim. Evet. Elbette ki kader elbette ki takdirdir. Hiç kimse dünyaya gelirken anasını babasını seçme imkanı oldu mu? Hayır. Dolayısıyla eğer imkanı yoksa o Allah'ın takdiridir. Eğer birileri böyle cinlerle uğraşıyorsa, şeytanlarla uğraşıyor demektir. Cinler değil, şeytanlarla uğraşıyor. Daha doğrusu şeytanlara arkadaş olmuş. Bizim işimiz Allah'a kul olmaktır. abd olmaktır. Rahmet olmaktır. Güzel yapmaktır cinlerle şeytanlarla uğraşmak değildir. Bununla beraber ne cinlerin ne şeytanların insanlar üzerinde hiçbir yetkisi, hiçbir etkisi yoktur. İnsan derken Hazreti insan üzerinde. Senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir saltanatın olmaz dedi. Yetkin olmaz dedi. İhlaslı kullar. Samimi, ciddi, gerçek kullar yani. Yok zaten sahteyse, samimi değilse İsmi Müslümansa, o da ona hükmeder, şeytan dostlarına vahyeder dedi. Şeytanın dostları ancak şeytani dinler dedi, peşinden gider dedi. Cinlerle, şeytanlarla böyle uğraşanlar, onlara zaten arkadaş olmuş. En kötü durum, mümin, müslüman deyip, ben Müslüm, müminim, müslümanım deyip, onlara gidip onlardan şifa beklemeleridir. Ya da medet beklemeleridir. Yardım beklemeleridir. Bu mümine yakışıyorum. Evet. Efendim Ankara'dan Zeki'ye Allah hocamıza şifa versin. Allah hocamızı başımızdan eksik etmesin. Allah hocamıza 150 sene ömür versin inşallah. Evet. Bu dua mıydı? ve dua gibi bir şeydi şaka yapıyoruz tabi. Allah kardeşimizden razı olsun. Allah'ın herkese takdir ettiği gibi bir ömür vardır. Buna beraber müminler, müslümanlar ömürlerini kendi peygamberlerinin ömrüne göre hesap eder. <gülüyor> Söylüyoruz. Ölüm diye bir şey yoktur. İnsan dünyaya ölmeye gelmiş zaten. O mutlaka her nefis ölümü tadacak buyurdu. Ölümü tadıyorsa ölümü tadan bir şey vardır, biri vardır. Beden ölümü tatmıyor. Ölümü tadan ruhtur. Evet, Nefis demek insanın hakikati demek. Kendisi özü demektir çünkü bedeni değil. Her nefis ölümü tadacak. Ve Allah her bir kul için takdir ettiği bir vakit, bir zaman vardır. O vakit, o zaman geldiğinde ne bir an ileri, ne de bir an geri alınmaz. Mesele gitmek değildir. Mesele nasıl gittiğimizdir. Mesele gittiğimiz yerde nasıl karşılandığımızdır. Kul hayatı nasıl yaşarsa öyle ölür. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Allah bir kula muamele ederken bütün Hayatı boyunca kazandıklarıyla muamele eder. Kazandıklarıyla. Son nefeste de bu böyledir. Ölürken bu böyledir yani. Eğer biri hayatı yaşarken Allah'ın hesabını yapıp yaşamışsa, Allah'ın rızası peşinde, aşkı, muhabbeti peşinde, dostluğu, yakınlığı, cemali peşinde koşup hayatı yaşamışsa, Allah her anda bunu ona ikram etmiş. Son nefese, evet, bütün o yaptıklarıyla yaptıklarına karşılık neyi kazanmıştır? Kazandığı tek bir şey var, Allah'ın sevgisi. Mümine Allah'ın sevgisi öyle bir tecelli eder ki, onun bir zararsine bütün dünya ve içindekiler verirse bir zerresine, karşılık olmaz. Allah kuruna, mümine yani, o anda, o an gelmeden hatta ona, öyle bir seni seviyorum der ki, ama bunu o kazanmış yalnız. Elbette ki, yanlışı da vardır, hatası da vardır, günahı da vardır, ama eğer mizanda sevabı ağır geliyorsa, ötekini zaten siliyor, kalan kalıyor orada. Eğer tövbe etmedi ki, günahları varsa. evet O tarif edilemez bir şeydir. Evet Onun için bir Hazretleri buyurmuştu, Rabbim buyurdu, eğer insan katındaki yerini bilseydi, katındaki yerine arif olsaydı, her an beni öldür diye yalvarırdı. İnsan, Hazreti İnsan. Hazreti İnsan olmayı kabul eden, Hazreti İnsan olma yoluna giren, yani ben Allah'ın kuluyum, avdiyim diye bile Rabbim Allah'tır diye. isterse bir adım atmış olsun. Evet, her an beni öldür diye yalvarırdı. Ne demek bu? Eğer buna arif olsaydı, onu tatsaydı evet, o anlatılamaz bir şeydir. İnsan hakikat itibariyle Allah'ın nefrettiği ruhtur. Onu tatmak bambaşka bir şeydir. Ölünce onu tatıyor işte. Tattığını biliyor. Bu herkes için bu böyledir. İman eden herkes için. Öteki Allah'ın kendisine nefretmiş olduğu ruhu kaybedenler hariç. Onlar için bir felaket, onlar için bir dehşet. O kaybetmiş. O kabul etmemiş onu. Rabbini kabul etmemiş, Rabbinin kendisine nefrettiği ruhu kabul etmemiş. İnsan hakikatte Allah'ın nefrettiği ruhtur, beden ona elbisedir. Bununla beraber giderken elbiseyi soymuş oluyor. Ne buyurmuştu? Hudsi hadiste, kulun bana kavuşmayı severse, seviyorsa, ben de ona kavuşmayı seviyorum. Kulun bana kavuşmayı kerih görüyorsa, ben de ona kavuşmayı kerih görürüm. Onun için dedik, ölüm diye bir şey yoktur. Ölüm, sevgilinin davetine icabettir. Evet, sevgilinin davetine icabet. Mümin, Allah'a aşık demektir. Bu durumda, Aşığın, maşrugunun davetine icabetidir. Bize düşen maşrugumuzla karşı karşıya geleceğimiz anı beklemektir, günü beklemektir. Beklerken kazanıp gidebilmektir. Kazanmaya çalışıp gitmektir. Yoksa bekleyelim, gidelim değil öyle. Kazanıp kazanmaya çalışıp Orada bir sevgili gibi, bir dost gibi karşılanayım diye çabasını, gayretini zarf etmektir. Burası zaten büyütüyor. Herkes için böyledir. Hiç kimse için baki değildir, kalıcı değildir. Onun için gideceğimiz yere hazırlanmamız gerekir. Yerden çok gideceğimiz yerin sahibine karşı hazırlanmamız gerekir. Rabbimize karşı hazırlanmamız gerekir. Bir kur olarak, kurun geldi ya Rabbi diyebilmektir. Ama hep söylüyoruz, Allah bir kulü hüzure aldığında mutlaka sorar. Nimetlerini bir bir sayar, sonra Abd olasın, Hazreti insan olasın. Yeryüzünde bana halife olasın, ayna olasın diye seni dünyaya gönderdim. evet Bunun için sana sahneyi hazırlandım, imtihanlara tabi tuttum. Güzel yapasın diye, rahmet olasın diye, nimet, ikram olasın diye. İnsanlar da çünkü imtihana tabi tutuyor. Benim güzelliğimi El Esmaül Husnami üzerinde gösteresin diye seni dünyaya gönderdim. Üzerinde gösterip onları kazanasın. Öyle olasın diye gönderdim. Buna karşılık sen ne yaptın diye sorduğunda tek bir sorudur zaten. Buna karşılık sen ne yaptın? Hadi anlat. Evet. Eğer bize sorarsa hep söylüyoruz. Söyleyeceğiz. İndiğimiz o çamurlu yerde, giydiğimiz o çamur elbiseden dolayı çamura battık ya Rabbi. Çamura battık, bataklığa battık. O bataklığın, çamurun sevgisine battık. Her tarafımıza yapıştı, yapış yapış. Kurtulmaya çalıştık ama bir de birbirimizi de çamura batırdık. Birbirimizi dünyayı sevmeye, dünyanın içindekini Saltanatı, mali, mülki, mevkiyi sevmeye birbirimizi davet edip birbirimizi çamura da bulandırdık. Ama diyeceğiz, birbirimize sarıldık. Birbirimizi kurtarmaya çalıştık, ipine tutunduk. Hep beraber sana gelmeye çalıştık ama çamura battık. Oralarda perişan olduk, ya Rabbi diyeceğiz. Evet, durum bundan ibaret görüyoruz. Hep beraber şambıra batıyoruz. İnşallah birbirimize yardım etmeye çalışıp Allah'ın ipine davet edip birbirimize sarılıp aşkla, muhabbetle birbirimize sarılıp Rabbimize gitmemiz gerekir. Başka kurtuluş yok. Allah bizi davet ediyor. İmana, aşka, muhabbete davet ediyor. Birbirimize o sarılma o aşkla, muhabbetle sarılmalı. Birbirimizi sevmektir yani. Evet. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. Selamünaleyküm babacığım. İyi misin? İyi olmanı Allah'tan dilerim. Hastay mısın? Geçmiş olsun. ''Bu dünyada şehitler ölmez, yaşar aşıkların gözünün yaşı, mürekkep yazar, bu gönlüm ezelden yanar, su sultanım, Hakk'a yüzüm tuttum, seninle gürşan aldım.'' Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Öyle hasta falan değiliz hamdolsun. Sadece üşütmüşüz, herkes üşütüyor. Bizim üşütmemiz biraz skoronik olmuşsa o kadar. <gülüyor> Onun için böyle yanlış anlaşılma olmasın. Allah şifayı verir, ama ne büyüdüretüllah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hastalık memurdur, memur, görevli memur gelir işini yapar gider. Evet, işini yapar gider. Ne hangi ne işi var memurun? Hastalık memurunun ne işi vardır? Gelir, kulü temizler. Evet, kulü temizliyor. Bununla beraber Kulü Allah'a döndürüyor. Kulü kendi kendisine döndürüyor. Arziyetini bilsin. Kul olduğunu bilsin. Zayıf olduğunu bilsin. Onu ona hatırlatıyor memur. Ne zaman onu ona hatırlatıysa vazifesi bittiyse gider. Bir sefer başka bir yere gider. Bakarsın bir daha başka bir tanesi geldi. O da memur. Yani insanın hastalıkla yaşamasını da bilmesi gerekir. Allah memurunu göndermiş. Bize düşen memur neye gelmiş onu anlamaya çalışmaktır. Yani o iş olsun diye gelmemiş. Gereksiz bir gelişi de yoktur onun. Evet. Hep söylüyoruz. Varsa hastalık hamdolsun demek ki Allah temizlemeye göndermiş, öğretmeye göndermiş. Mutlaka o bizim için rahmettir. Rahmeti seviyoruz. Evet, rahmet Allah'tan. Bütün muamelesi rahmettir. Aşktır, muhabbettir, hayırdır, güzelliktir. Rabbini seven onun muamelesini de sever. Sevmelidir. Ne olursa olsun kudun bütün gönlüyle Rabbine dönüp seni seviyorum ya Rabbi demesidir. Seni seviyorum. Senin her muamereliği seviyorum. Senin işini seviyorum. Ben seni seviyorum. Seni kendimden daha çok seviyorum. O ki senden gelmiş ben onu sevmez miyim? Mutlaka beni benden daha iyi bilensin. Benim için hayır olan... Rahmet olanı, benden daha iyi bilensin. Sen, bana rahmetinle muamele edeceksin de, ben ona itiraz edeceğim. Olur mu böyle bir şey? Hiç yakışıyor mu böyle bir şey? Evet. Buyur. Efendim izniniz zorsa bir meselesle efendim. Aramız. Buyur. Efendim Şanlıurfa'dan Sönmez Ailesi. Selamünaleyküm. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Sözümüz Allah. Her şeyimiz Allah. Sevdamız Allah. Ümidimiz Allah, usladığımız Allah, Müşidimiz Muhammed Hüseyin radiyallahu anh. Sönmez ailesinin tümü selamları var. Ellerinizden öper. Babam dualarınızda bulundurun bizleri. Hepimizin canı gönülden seni seviyoruz. Can babam, güzeller güzeli sultanım, efendim. Allah hamdolsun. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Nur ala nur efendim. <gülüyor> Allah razı olsun. Sönmez ailesine, oradaki her bir kardeşimize tek tek selam olsun. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun inşallah. Allah şahittir ki biz de onları seviyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.